Bu Perşembe'de Kükreyen Fare Programında birlikteyiz Kükreyen Fare Her zaman söylediğimiz gibi Gündemin dışından Program ama e, Bazen de yine her zaman Söylediğimiz gibi Gündemden de söz edebiliyoruz ama Gündemin arkasında kalanlardan Belki e, Gündemin kendisinden Yani gündem sözcüğünün kendisinden Başlarsak bugünkü konuya Elbette gündem Olayların ya da olaylar örgüsünün görünür yüzü ve onun algılanış biçimi elbette o örgüyü, o karmaşık ilişkileri bazen bizim kaçırmamıza neden olabiliyor. Elbette bir takım karmaşık ilişkilerin yarattığı türlü sonuçlar bizim tarafımızdan algılanabilir ama onları forme eden birisinin olması ya da birilerinin olması gerekir. Yani onları bize kim sunacaktır? Ya da o olaylar örgüsünün bileşkesini kim nasıl tespit edip bize bir görüntü halinde sunacaktır? Burada iş biraz çatallaşır tabii. Yani olaylar örgüsünün bir tek biçime indirgenmesi, onun çözülmesi gereken bir problematik haline geldiğini bize anlatır. Ama... Bu e, problematiği de kim ele alacaktır? Elbette biz. Ama nasıl? O kadar e, karşımızda duran, forma edilmiş olayın çarpıcı yönleri vardır ki... ...gözümüzü, aklımızı o çarpıcı yönlerden çevirip de o olaylar örgüsünün içine bir türlü dalamayız. O çözümlemeyi yapmak gerçekten çok zorlaşır. Bugünkü gündem ne? E, bir imza krizi var... <gülüyor> Yarı yarıya çözülmüş olan Evet terör var ee, Bir de futbol var Bu programda Spordan biraz bahsettik Örneğin geçen hafta e, Bisikletten Fransa bisiklet turunun Etkisiyle e, Bisikletten biraz bahsettik ama Futboldan bu programda hiç bahsetmemiştik e, Futbol tabi e, Karşımızda duran biçimiyle Şike meselesine endeksleniyor ee, herkesin bildiği şeyler, türlü yayın organları, e, türlü haberler veriyor, türlü e, bize ipuçları sunuyor. Hatta neredeyse olayın iç yüzünü e, nasıl oluyorsa parantez içinde iyice öğrenip bize şimdiden e, sonucu bildiriyorlar. Ama olaylar örgüsüne baktığımız zaman çok fazla derinine bir takım şeyler düşünebilme şansımız da kalmıyor. Hele futbolda hiç kalmıyor. Çünkü futbolun iki farklı yüzü var. Bir yanda futbol üzerine kurgulanmış romantik öyküler yani gerçeğin dışında olması gerektiği gibi ortaya konulan ya da tasavvur edildiği gibi ortaya konulan öyküler diğer yanda da o romantik öykülerin dışındaki gerçek dünya. Biz işte bu futbol olunca özellikle mesele, gerçi her konuda aşağı yukarı bu böyle ama özellikle futbol olunca o romantik öykülerden, o tasavvurlara dayalı öykülerden kafamızı kaldırıp da o öykülerin dışındaki dünyaya bakmakta gerçekten zorlanıyoruz. Bu sadece bugünkü e, Türkiye gündeminde e, yer alan şike olayıyla mı gündeme e, ya da işte e, ortaya çıkmış bir şey bu gündem. E, bu romantik meselenin e, çok fazla baskın olması, e, gerçekleri gözden kaçırmamız. Yoksa her zaman mı böyleydi? Dünyada da böyle miydi? Futbola bakış her zaman tasavvurlar çerçevesinde mi kaldı? Gerçeklere bir türlü ulaşılamadı mı? Ya da tarihte hep mi böyleydi? Galiba evet futbolun ortaya çıkışından itibaren bütün dünya futbolun o büyülü e, görüntüsüne kapılıp tasavvurlar, romantizm e, dünyasına daldı ve oradan da bir türlü çıkamıyor yani arkasında yaşanan gerçeklikleri yakalayabilmek e, çok zor şimdi iki tane hikayem var futbolla ilgili e, bugünkü şike olaylarından elbette ki bahsetmeyeceğim e, kim suçlu kim suçsuz e, tabii ki onlar e, bizim işimiz değil onu gündemi forme edenler e, yapsın e, ben daha önceki tarihlerden dediğim gibi iki futbol olayı anlatacağım kısaca bu programa sığdırmak kaydıyla mümkün olduğunca sığdırabilmek kaydıyla ve futbolun görünür yüzüyle gerçekler arasında ne kadar büyük uçurumlar olduğunu da bir anlamda kanıtlamaya çalışacağım demeyeyim ama şöyle bir sergileme ihtiyacı da duyuyorum. Örneğin 1969 yılı yaz aynı şimdiki gibi kavurucu bir yaz sıcağı Honduras ve El Salvador arasında başlayan bir savaş. 100 saat kadar sürmüş, 4000 ölü ve 12000 yaralıyla sonuçlanmıştı. Ayrıca bu savaşta binlerce kişi yakılan, yıkılan köylerden ayrılmak zorunda kalmış. Ve tam bir sefaletin içine yuvarlanmıştı. Söz konusu savaşın etkilerinin bugün bile sürdüğü ve iki ülke arasındaki gerginliğin içten içe yaşandığı söyleniyor. Hala söyleniyor. Bu savaş elbette bir gündemdi. Dünya için bir gündemdi. Tarihin kayıtlarına da futbol savaşı olarak geçti. İki takım ilk kez Honduras'ın başkentinde stadyumun ismini bilmiyorum, karşılaşmışlardı. Ama bu maçın öncesinde Honduraslılar tarafından El Salvador kafilesine büyük çaplı bir taciz hareketine girişilmişti. Otellerine taşlı sopalı baskınlar yapmıştı Honduraslılar ve El Salvadorlulara karşı düşmanca sloganlar atmışlardı. Olayların akışına bakılırsa Maçta El Salvador takımının en küçük bir galibiyet şansı bile yoktu. Çünkü El Salvador'un atacağı bir gol bile hani sonuç ne olursa olsun onların ölümle yüz yüze gelebilmesi demekti. Bu koşullar altında oynanan maçı Hondras 1-0 kazandı. E tabi bu olaylar bir gündem maddesi olarak herkesin gözünün önüne geldi. Ee, savaşın dışında e, henüz bu olaylar e, zaten e, fitili ateşlemişti. E, savaşa giden yolu açmıştı. Ayrıca tabii El Salvador ya da Honduras El Salvador maçı da bir gündem maddesiydi. Bunu da 1-0 kazanmıştı. Yani burada çok basit bir futbol e, geleneğinden neredeyse söz ediyoruz. Bir takım deplasmana gider, ev sahibi takım taraftarları onları taciz eder, onlara saldırır, döver, maçı da 1-0 kazanırlar ve geriye yollarlar. Ne var ki maç sırasında başka bir şey oldu. Bu da önemli bir gündem maddesiydi. Maçı El Salvador televizyon kaybedince televizyondan izleyen 18 yaşındaki Amelia kendi ülkesi yenik duruma düşünce... Yani El Salvador 1-0 mağlup olunca babasının tabancasını aldı, kalbine dayadı ve tetiği çekti. Ülkenin hem aşağılanmasına hem de yenilmesine karşın genç kızın Honduras'a verdiği belki de ağır bir yanıttı bu. Neredeyse tüm kent halkı cenazede hazır bulundu ve tabutun önünde El Salvador bayrağı taşıyan bir muhaf muhafız alayı e, yavaş adımlarla, yürüdü. Hükümet üyeleri Honduras'taki maçtan henüz dönen futbol takımı hepsi oradaydı. Cenazedeydi. Bu da önemli bir gündem maddesi. Her şey e, görüyoruz ki futbolun etrafında e, büyümeye başlıyor. Bütün olaylar futbolun etrafında büyümeye başlıyor. Ve gündemde futboldan kaynaklanıyor elbette. Ertesi hafta maçın revanşı da Flora Blanca stadyumunda bir futbol maçından çok farklı bir ortamda oynandı. El Salvador halkı intihar eden genç kızı bir şehit olarak ilan etti. İntikam andı içti. Polonyalı gazeteci... Ee... Önemli bir iki kitabı da var futbol üzerine. Yani sadece futbol değil ama futbolun görünür yüzünden derinliğine doğru inen konular üzerine. Kapusinski, Richard Kapusinski El Salvador'daki maç için şunları yazmıştı gazetesine. Bu kez geceyi uykusuz geçirme sırası Honduras takımına geldi. Haykıran fanatikler grubu Otelin tüm camlarını indirerek içeriye çürük yumurtalar, ölü fareler ve pis kokulu paçavralar fırlattılar. Oyuncular stadyuma El Salvador birinci mekanize tümen alayına ait zırhlı araçlarla götürüldü. Bu onları yol boyunca sıralanmış ulusal kahraman Amelia'nın portrelerini taşıyan yığınların elinde ...intikam ve kan dökme eylemlerine hedef olmaktan kurtarmak içindi. Ordu futbol sahasını kuşattı, oyun alanına makineli tüfek taşıyan... ...Guardia Nacional alayına mensup askerlerden oluşan bir kordon oluşturdu. Honduras Milli Marşı çalınırken kalabalık takımı yuhalayıp ıslık çaldı. Ardından Honduras bayrağı seyircilerin önünde indirilerek... Onları keyiften çılgına çevirecek şekilde yakılıp yerine kirli, yırtık pırtık bir bulaşık bezi göndere çekildi. Bunu Kapuscinski Futbol Savaşı kitabında, 2000 yılında da Türkçe'de çıkan Futbol Savaşı kitabında e, aktarmıştı bize. Kapuscinski'nin anlattıkları elbette iki ülkeyi son derece gergin bir politik ortama sürüklemesi bakımından yeterliydi. Ama bu belirgin ortamı nasıl patlama noktasına getiren şey... Ee, neydi yani e, nasıl bu kadar büyük bir savaşa sürükleyen şey neydi ee, belki bunlar yeterliydi ama bu gergin ortamı asıl patlama e, anına noktasına getiren şey maç sonrası olayları oldu. Honduras 1-0 kazandığı ilk maçın ardından bu kez 3-1 yenildi ve Meksika'daki Dünya Kupası'na yani o yetmişteki Dünya Kupası'na e, katılma Hakkını kaybetti. Buna rağmen ülkelerine dönerlerken bir kez daha El Salvador'ların saldırılarına maruz kaldı Honduraslılar iki kişi öldü, yüzlerce kişi yaralandı. Hondraslı futbolcular da yaralananlar arasındaydı. Kısa bir süre sonra aradaki sınır kapatıldı. Bir savaşa doğru hızla yol alınıyordu ve beklenen oldu. Futbol savaşı başladı. İşte e, olay görünür yüzüyle bu. Dünyanın aslında bu savaşı çok fazla ciddiye aldığı söylenemez. Gerçi uzun zaman gündem maddesi olarak bunlar kalmıştı dünyanın medyasında. Gerçekten de Latin Amerikalıların futbol tutkusu yüzünden çıkmış bir savaşın pek de diğer yerlerde, diğer ülkelerde Latin Amerikalıların bu dediğim gibi çılgınlıkları yüzünden çıkmış bir savaşın ciddiye alınacak bir yanı yoktu. Ama ölenler vardı ağır saldırılar vardı bunlar elbette ortaya konulmuştu bir de savaş başlamıştı elbette. Oysa iş futbol tutkusundan ibaret değildi işte bu gündemin arkasındaki olayların yavaş yavaş ortaya çıktığı, başla, çıkmaya başladığı an belki de. Kapustanski'nin yorumlarına bakarsak bu savaşın futbolla uzak yakın hiçbir ilgisi yoktu ve gerçek neden iki ülke arasındaki göçmen sorunuydu. Orta Amerika'nın en küçük ülkesi olan El Salvador, Batı yarım küresinin en büyük nüfus yoğunluğuna sahip ki e, kilometre kare başına 160'dan fazla e, kişi düştüğü belirtiliyor o zaman. E, çok kalabalık ve gittikçe de kalabalıklaşıyordu El Salvador. Çünkü toprağın büyük bir bölümü 14 büyük toprak sahibi klanın elindeydi. El Salvador'un bu 14 ailenin mülkü olduğunu söyleyenler bile var. Köylülerin üçte ikisinin yine Kapusinski'nin belirttiğine göre hiç toprağı yoktu. Yıllardır bu topraksız yoksulların bir bölümü Honduras'a göç ediyordu işte. Honduras'ta tarıma açılmamış geniş araziler vardı. Honduras 12 bin kilometre karelik bir alan. El Salvador'un neredeyse 6 katı büyüklüğündeydi. Ama onun yarısı kadar da nüfusu vardı. Söz konusu göç yasa dışı bir göçtü. Yani El Salvadorlular yasa dışı olarak Honduras'a giriyorlardı. Honduras hükümeti tarafından aslında bu yıllar boyu da hoş görüldü demeyeyim ama örtbas edilmişti ya da gözden kaçmış gibi görülmüştü. Yani müsaade ediyordu bir bakıma Honduras hükümeti El Salvador göçüne. Honduras'a yerleşen El Salvadorlu köylüler köyler kurdular ve arkalarında bıraktıklarından daha iyi bir yaşama giderek Honduras'ta alışmaya başladılar. Sayıları 300 bin civarındaydı 1960'ların sonunda yani futbol savaşı patlamadan hemen önce. Fakat Honduras'ın hoşgörüsü uzun sürmeyecekti. 1960'lı yıllarda hükümet bir toprak yasası çıkarttı ve El Salvadorluların yerleştikleri o Honduras topraklarını yeni bir düzenlemeyle dağıtmak istedi. Bu durum o 300 bin El Salvadorlunun sefalet çektikleri yurtlarına geri dönme İhtiyacını getirmekteydi. Öte yandan Salvador hükümeti de El Salvador hükümeti de bu geri dönüşe asla sıcak bakmadı ve kendi yurttaşlarının sefalete geri dönecek olmalarını muhtemel bir ayaklanmanın hazırlayıcısı gibi algıladı. Biraz korktu yani. Bu yüzden iki ülkenin arasında giderilmesi zor düşmanlıklar gelişmeye başladı. Her iki tarafın medyası karşısındaki için faşistler, sadistler, hırsızlar gibi tabirler kullanmaktan çekinmedi yıllar boyu. İşte Honduras-El Salvador maçları böyle bir dönemin en gergin günlerine rastlamıştı. Kısaca şimdi şunu söylemek gerekirse bir yanda ayaklanmadan korkan El Salvadorlu toprak ağlarıyla diğer yanda da Honduras hükümetinin yaptığı toprak reformu karşısında kendi arazilerini korumak için göçmenleri geri göndermek isteyen Amerika Birleşik Devletleri destekli muz şirketlerinin çarpışmasına tanık olunuyordu. Resmen bu böyleydi. Çarpışma içinde ne gerekiyordu? İyi bir neden bulmak gerekiyordu. İşte futbol bu proje için son derece uygun bir malzeme sayılabilirdi ki gündem maddesi olarak da bundan daha çarpıcı bir madde düşünülemezdi. Ee, şimdi bir müzik arası vermek istiyorum ama e, hemen müziğe geçmeden önce de e, hemen tabii bu Konuları anlatırken, futbolla ilgili her türlü konuyu anlatırken, o Simon Cooper'in e, ünlü değişini hatırlamamak olmaz. Ne diyordu? Futbol yalnızca futbol değildir. Ama illa de futbol başka şeylerle ilişkilendirecekse o başka şeylerin de ne olduğuna ve futbolun nasıl kullandığına da dikkat etmek gerekir. Evet şimdi madem ki e, bu programda ilk defa kükreyen fare programında futbol konuşuyoruz ki nasıl futbol konuşuyoruz futbolun görünmeyen yüzünden konuşuyoruz futbolun e, forme edilmesinde biçimlendirmesinde, biçimlendirilmesinde ve birileri tarafından e, işe yaratılma isteğinde e, hangi malzemelerin e, hangi olayların e, geçerli olabileceği konusunda konuşuyoruz ama gene de Sonuçta futbol konuşuyoruz ve şimdi bir futbol müziği dinleyelim. Ee, bu bir e, futbol takımının müziği olacak. Real Sociedad'ın e, müziği gerçekten çok hoş düzenlenmiş bir türbün şarkısı. Şu ilk bölümde konuştuklarımıza bir son söz söylemek gerekirse belki şu söylenebilir: Bugün yaşanılan şiddetin e, ya da bütün olayların futbol sahalarındaki rekabetten kaynaklanmadığı belli. O halde niçin hep futbol öne sürülüyor? Onu da ben bilmiyorum. Belki de çok çekici ya da tasavvurlar çerçevesinde kalmaya en ama en uygun şey olduğu içindir. Toplumun şiddeti ciddiye almaması bir takım e, yapılan e, dilim varmıyor ama işte e, sahte bir takım olayların e, ya da sahteciliklerin e, gündeme gelmesi ve bunun da e, son derece futbolla özdeşleştirilmesi e, belki de bütün olayların asıl kaynağının saptanamaması yüzündendir. Honduras ve El Salvador'daki köyleri yakan yıkan, köylüleri sefalete sürükleyen şey elbette ki futbol filan değildi. Şimdi tabii e, romantik futbol dediğimiz zaman aklımıza başka şeyler de geliyor. Romantik futbol e, belki de e, bu konuda e, çok fazla bugün bir şeyler e, söylemeyi düşünüyordum ama zamanımız kalmayacak. E, ama gene de bir, ne derler, açış yapalım. Romantik futbol dediğimiz zaman benim aklıma hemen ilk geliveren olaylardan bir tanesi. Bir Dünya Kupası maçından sonra yaşanmış olay. Bu da 1994 Dünya Kupası'nın hemen ardından Kolombiya takımının defans oyuncusu Andreas Escobar'ın öldürülmesi. Bu futbolcu kendi kalesine bir golle e, attığı bir gol var ve bu golle takımının elenmesine neden olmuştu ve ülkesine döndükten kısa bir süre sonra da Futbola ve vatana ihanet suçlamasıyla bir taraftan e, yani kötü futbolcu olması diğer taraftan tabii işte o büyük bir milliyetçi duyguyla vatana ihanet suçlanmasıyla e, yüz yüze kalmıştı. Ve tabancadan birinin tabancasından taraftar tırnak içinde taraftarın tabancasından çıkan kurşunla can vermişti. Orta Amerikalılar için futbol bir namustu e, ve kesinlikle de kazanılması gerek can bir olaydı. Escobar'ı öldüren taraftarsa, yitirilen bir maçın etkisiyle namusunu kurtarmış gibi görünüyordu. Ne var ki bu öykünün de futbolla ilişkilendirilen bu öykünün de gerçeği farklıydı. Futbolun dışına doğru gidiyordu iş. Escobar'ın ülkesindeki bahis çeteleriyle yakın ilişkisi vardı. Dünya Kupası maçlarının bu bahis oyunlarının dışında kalması elbette gene düşünülemezdi. Bu futbolcunun söz konusu bahis oyunlarında nasıl bir belirleyici rol oynadığını tahmin edebilmek zor değildir. Onu bir barda sıkıştırıp kurşunlayan kişinin de neyin namusunu kurtardığı ortadadır. Örnekleri çoğaltmak futbol konusunda futbol görüntüsü arkasındaki olayların nasıl kullanıldığı örneklerini çoğaltmak kolaydır. E bu maç, e, maçtan sonra öldürülen futbolcu elbette bir futbol e, şehidi e, olarak anılmışsa da o da futbolun ortaya koyduğu o tasavvurlar dünyasının ürünüdür. Aslında bahis oyunlarının içinden bir elemanın e, kendi kalesine gol atarak her işi bozduğu noktasında iş gelir, düğümlenir. Ve gündem maddelerini... E, Biraz deşmeye, biraz da onun dışına çıkmaya gayret ediyoruz. Bu programın sonuna geldik. Ama en son bir şey daha söyleyeyim. Elbette bu mesele futbolla ilişkili de değildir. Yani gündemin e, biçimine takılıp kalmak, diğer olayları unutturmak, insanları tasavvurlar dünyasına sürüklemek e, sadece futbolla sınırlı değildir. Bununla ilgili gelecek hafta tamamen farklı bir konuda başka bir örnekle,